Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz sıfat fiil eklerinden biri olan dık eki. Dık sıfat fiil eki, Türkçenin işleklik ve kıvraklık özelliğinin en belirgin olduğu ektir. Sıfat fiil ekleri, Fiil kök ve gövdelerine gelerek onlardan sıfat yapan eklerdir. Dık sıfat fiil ekiyle geçmiş zaman işlevinde bazı sıfatlar türemiştir. Bildik, tanıdık gibi. Sıfat biçimi daha çok olumsuz şekliyle kurulmuştur. Alışılmadık güçlük, beklenmedik sonuç, bilinmedik sır, çıkmadık can, duyulmadık söz, görülmedik iş örneklerinde olduğu gibi. Şimdi yapacağımız konuşmayı dık sıfat fiil ekinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Zincirin halkası. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. öğretmenim. Bugün nasılsınız bakalım? İyi öğretmenim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün sizlerle geçen gün ders saati bittiği için yarıda bıraktığımız konunun devamını işleyeceğiz. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Elbette sorabilirsin Nilgün. O konuya geçmeden önce söylemek istedim de. Önceki hafta anlattığınız ve bütün arkadaşlarımın çok iyi bildiği yapım ekleri konusunu ben tam öğrenemedim öğretmenim. Ya, rica etsem tekrar anlatabilir misiniz? Anlatırım tabii Nilgün. Ama bu konu anlatıldığı gün sen okulda değildin. Seni merak ettim. Neden gelmedin okula? Öğretmenim, o gün annemle hafta sonu tanıştığımız teyzelere gitmiştik. O nedenle gelemedim. Kusura bakmayın, haber de veremedim. Arkadaşlar, şimdi söyleyeceklerimi sadece Nilgün'e değil, hepinize söylüyorum. Lütfen hepiniz dikkat edin. Bütün derslerde olduğu gibi, Türkçe dersinde de konular birbiri üzerine bina edilir. Bir hafta önce gördüğünüz konu bu hafta incelediğiniz konunun temelini teşkil eder. Bu sebeple okula gelmediğiniz her gün zincirden bir halkanın kopması anlamına gelir. Derslere düzenli olarak devam etmeniz kendi yararınıza olacaktır. Öğretmenim okula gelemediğim için özür dilerim. En kısa zamanda eksiklerimi tamamlamaya söz veriyorum. Söylediğiniz sözlerden elbette ki en çok ben nasibimi aldım. Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Arkadaşlar, önemli olan sizin bu bilinçte olmanızdır. Kendi kendinize zarar vermeyin ve sonradan pişmanlık duyacağınız işleri yapmayın. Hadi, şimdi geçen hafta kaldığımız yerden derse devam edelim. Haftaya yapım eklerini yine anlatırım. Şimdi de biraz önce yaptığımız konuşmadaki dık sıfat fiil ekinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Arkadaşlar, bugün sizlerle geçen gün ders saati bittiği için yarıda bıraktığımız konunun devamını işleyeceğiz. Önceki hafta anlattığınız ve bütün arkadaşlarımın çok iyi bildiği yapım ekleri konusunu ben tam öğrenemedim. Bu konu anlatıldığı gün sen okulda değildin. Öğretmenim.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 Şimdi okuyacağımız metindeki dık sıfat fiil eklerinin kullanımlarına dikkat edelim. Telaş. Evden hızla çıkmış, soluğu akşam park ettiği arabasının önünde almıştı. Elini cebine attığında... Arabanın anahtarını unuttuğunu fark etti. Endişeyle içeri girdi, elbisesini giyerken dağıttığı yatak odasına gitti. Eşi uyuyordu. Yatağın ayak ucunda duran, taşınırken kenarını kırdığı sandığın üstünde arabasının anahtarı duruyordu. Hemen onu alıp oğlunun odasına koştu. İçeride oğlunu bulamamaktan korktuğu için kalbi hızla çarpıyordu. Kapıyı yavaşça sonuna kadar açtı. Akşam eşiyle yerleştirdiği yataktaki yorgan yere düşmüştü. Yatak bomboştu. O anda bütün vücudu kas katı oldu. Oğlunun daha önce oturdukları evde yaptığı şeyi tekrarladığını düşündü. Oğlunun yaptığı şey gece yarısı dışarı çıkıp rüyasını gerçek hayatta da yaşamasıydı. Kapıyı dışarıdan kilitlemeyi unutmuştu. Çok sevdiği oğlu nereye gitmişti? Eşinin yanına koştu. "Sevim koş, Serhat yatağında yok. Ben kapıyı kilitlemeden çıkmıştım. Serhat yine gitmiş." Karısı Ahmet telaşlanma, onu akşam gösterdiğimiz aşağıdaki bakkala ekmek almaya gönderdim. Sen otoparktayken çıktığından görmemişsin, diye cevap verdi kocasına. Şimdi dık sıfat fiil eklerinin kullanıldığı cümlelerden örnekler verelim. Soluğu akşam park ettiği arabasının önünde almıştı. Elini cebine attığında arabanın anahtarını unuttuğunu fark etti. Elbisesini giyerken dağıttığı yatak odasına gitti. Taşınırken kenarını kırdığı sandığın üstünde arabasının anahtarı duruyordu. İçeride oğlunu bulamamaktan korktuğu için kalbi hızla çarpıyordu. Oğlunun daha önce oturdukları evde yaptığı şeyi tekrarladığını düşündü. Oğlunun yaptığı şey... Gece yarısı dışarı çıkıp rüyasını gerçek hayatta da yaşamasıydı. Çok sevdiği oğlu nereye gitmişti? Onu akşam gösterdiğimiz aşağıdaki bakkala ekmek almaya gönderdim. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz sıfat fiil eklerinden biri olan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 Türkçe öğreniyorum.